Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne tam 34 gün kaldı. Bugün sizlere Luxemburg'dan sesleniyorum. Siyah ve gri arabaların çokça göründüğü bu yapılaşmış ama yeşil ülke birkaç gün önceki çöl manzarasına karışmış kibutslarla örtüşünce kendimi şu an Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler romanındaki fizikçi bilim adamı gibi hissediyorum. Orangutanlara küçük bir mola. Greenpeace'in çarşamba günkü raporunun ve eylemlerinin ardından Unilever'dan sonra dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan Nestlé de Endonezya'daki yağmur ormanlarının yok edilmesiyle ilgili Sinarmas şirketinden palmiye yağı almayı bıraktı. Daha önce İsviçre Nestlé şirketi Sinarmas'ı başka bir şirketle değiştirmişti. Nestlé yağmur ormanlarının yok edilmesini engellemek amacıyla bağlantılı oldukları tüm tedarik şirketlerini sorgulayacaklarını belirtti. Ancak bu Greenpeace taleplerini henüz karşılamıyor. Bu arada biyogüvenlik kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve bebek formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek besinlerinde kullanılması, onay alınmaksızın piyasaya sürülmesi, GDO'lu bitki ve hayvanların üretimi yasaklanacak. GDO ve ürünlerinin insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevre biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi, üreticinin, tüketicinin tercih hakkının ortadan kaldırılması, çevrenin ekolojik dengesinin ve ekosistemin bozulmasına neden olması, GDO ve ürünlerinin çevreye yayılma riski olması durumlarında başvurular reddedilecek. Maalesef yasa sivil toplumun yeterince katkısı alınmadan yasa açtı ve GDO'lu ürünlerinin önünü açan başvurulara da meydan veriyor. İçinde bulunduğumuz ormancılık haftasında bir konuya dikkatleri çekmek istiyorum. Ormanlarımız ve tüm doğal varlıklarımız hiç bu kadar tehdit altında olmamıştı. İnsanoğlu kişisel çıkarları uğruna ev yapmak, fabrika inşa etmek, yol yapmak, tarla açmak, maden çıkarmak, Kimi zaman sadece yok etmek için acımasızca ormanları kesiyor, yakıyor, işgal ediyor. Ormanlar bizim olduğu kadar hayvanların ve bitkilerin yuvası... ...aynı zamanda toprağı koruyup su varlığımızı zenginleştiren ekosistem servislerini veriyor. Odun ham malzemesi sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinden geliyorsa... Tabii ki bunu kullanmak faydalı. Ama doğal yaşlı ormanların yok edilmesine göz yumlayalım bunu yaparsak şayet o zaman sadece iklim değişikliğine neden olmakla kalmıyor. Aynı zamanda biyolojik soykırımın da önünü açmış oluyoruz. Bir haberde Los Angeles'ten dünyaca ünlü Hollywood yazısının üzerine bölgede lüks konutlar inşa etmeyi planlayan şirketi engellemek için Save the Peak Dağı Kurtarın yazısı Geçirdi. Los Angeles Belediyesi ve Trust for Public Land adlı kuruluş etrafında birleşen çevreci grup bitişikteki tepeyi yapılaşmadan kurtarmak için para toplamaya çalışıyor. Grup merkezi Chicago'da bulunan şirketten Chahuenga Tepesi'ndeki yaklaşık 60 dönümlük araziyi satın almak için gerekli olan 12,5 milyon doların 7 milyon dolarını şu anda toplamış. Kalan parayı toplamak için 14 Nisan'a kadar süresi bulunan çevirici grup daha önce Kaliforniya bölgesinde 1 milyon hektarı aşkın bölgeyi yapılaşmadan kurtarmıştı. Greenpeace aktivistleri bir kere daha Prunerov 2 kömürlük termik santralinin 300 metre yüksekliğindeki bacasına tırmandı. Çevrecilere göre Prunerov Santrali Çek Cumhuriyeti'ndeki hava kirliliğinin en büyük sorumlusu. Protestonun sebebi bugünkü basın bürteninde açıklandığı üzere santralin kapasitesinin arttırılmasıydı. Çek Cumhuriyeti Çevre Bakanı Jan Dusik de bu nedenle geçen hafta istifa etmişti. Dusik hükümetten ayrılmasının sebebinin Prunerov Santrali'nin kapasitesinin arttırılmasının çevre üzerindeki etkisi konusunda kararsız kalması olarak açıkladı. Greenpeace Enerji ve İklim Kampanyası sorumlusu Jan Rowenski, Kapasitenin arttırılmasından sorumlu Cez şirketinin Prunerov'da her şeyi yapmaya muktedir olduğunu ve buna hükümet krizini tetiklemenin de dahil olduğunu söyledi. Çevre Bakanı Yandusi ki ilkel ilkeli kararından dolayı kutlar darısı Türkiye'nin başına deriz. Biz de ancak bu şekilde birerlere varacak olan ilkeli politikacılarla yolumuza devam edebiliriz. Bugünkü haberlerimin sonuna gelirken Greenpeace enerji ve iklim kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı'nın söylediklerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Mersin'de yaşayan herkes nükleersiz daha iyi bir geleceği hak ediyor. Siz de 20 yıldır süregelen bu mücadelede yer almak istiyorsanız nükleer.greenpeace.org adresine girin. Nükleere hayır diyen 1 milyon kişiden biri onun. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 34 gün. Sağlıcakla kalın.